Merhaba, İnceden Kültür Programı'nda tekrar birlikteyiz. Ben Gökhan Aslan. Ben Mesut Varlık. Geçen hafta e, taşta konusu yarım kaldı. Niye? Ve Çünkü süremizi kıstılar. Süremizi kıstı. Aynı evet. süre kısıklığı bugün de devam ediyor tabii ki ama Bundan bugün bitireceğiz diyor. devam edecek gibi görünüyor. Hepte de devam edecek. Ama biz susmayacağız. Hadi bakalım. Konuşmaya devam edeceğiz. En son e, sen devam etmek ister misin? En son ben devam etmek istiyorum gerçekten. <gülüyor> en son nerede kalmıştın hocam? <gülüyor> ee, ben bir şeyden gireyim bir konuya. Çünkü e, notumu aldım. Hadi bakalım. Şimdi e, şöyle bir şey. E, bizim Türkiye özelinde düşündüğümüz zaman e, taşra denilince akla gelen e, idari birim sanki daha çok işte köy kasaba. İdi ydi Evet o önce senin geçen haftan söylediğinde Tabii ki iyi şey olduk onu güncellemiş olduk ama e, burada bir üst, üstü örtülü sanki e, köyde kasabada orada o bir muhafazakarlık bir tutuculuk e, varmış ve taşrının yanında e, sanki böyle ondan kopmaz şekilde böyle bir şeyde işin içine giriyormuş gibi muhafazakarlık var orada orada tutuculuk var orada özgürlük yok Hele kasaba için şu bile denir işte kasaba tam ortasıdır köyde neyin ortasıdır İki e, kısıtlayan aktörün bir tanesi devlet, devlet e, birimi de orada gücünü hissettirir bir tanesi de işte e, toplum yani çevre. Hani en azından köyde e, devletin şeyi o kadar hissedilmeyebilir, doğa var işte e, o kadar oraya nüfuz edemeyebilir, iktidar şeyi. Oranın e, kendi ilişkileri var. Evet, kendi Aa, ilişkileri. E, ama, ama kasaba özellikle tam e, hep bahsedilir. Tam, tam aradır o iş. Işte. Aradır ve tam da e, en böyle buhranlı e, şey yaptığılan ifade edilen yer orasıdır. En yani zor. Ya aslında yani, Tanşra'da hep kasaba evet. yani köyle değildir. Çok evet köy yani, köy Nuri değildir. Nuru bilgelenin kasaba diye film çekmesini... çekmesi boşuna değil. Evet. E, yani bu noktada e, düşündüğümde e, işin içine tabii ya, şeylik de giriyor. Yani muhafazakarlık da giriyor. Sadece bu diye. Bu bahsedilen yerin devlet kısmını eyvallah tamam söyledik ama e, halk ve toplum kısmında işte bir muhafazakarlık şeyi de var. Sanki eleştirisi de var. Muhafazakarlık Topalılık. Evet onlar insan o da insanların kaçmasına sebep oluyor. Evet. Şehre kaçmasına ya da şehir demeyelim de işte o tutuculuktan kaçıp başka bir yere gitmesini... E, geçen hafta dediğimiz Köyle, önemli noktalardan biri şeydi mesela. İlçeye. Evet ilçeye ama şu şu da vardı. İşte başka bir yere de kaçabilir. Merkezi neresi olarak görüyorsa. O merkez denilen yerde burada demek ki bir sıkıntı var. Bir özgür olamama var belki. Ondan dolayı da o gittiği merkezde belki daha öyle olacağını da düşünüyor olabilir. Ama Türkiye özelinde bu muhafazakarlık... Üst örtülü muhafazakarlık şeyinin bence eleştirisini... E ...göz ardı etmemek lazım. Özellikle din üzerinden... ...düşünüyorum ben bunu. D dini olan bir eleştiri de var... ...herhalde burada. E tabi yani sen bunu söylerken mesela... ...yabancı muhabbetini yaptığımız... E, ...programdan... E, şey, ...Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ...Yaban... E, ...Romanı evet. e, geldi aklıma. Yani oradaki işte... ...tam da... E, ...Taşra'ya giden bir asker... E, ...hem Yaban'a gitmiştir... Hem de oranın yabancısıdır. Ee, ve <gülüyor> aralarındaki e, yani merkezden gelenin taşrada yaşadığı sıkıntı, yabancılaşma, yabancılanma e, ilişkisi üzerine. E, ama işte o e, şeyi, o muhafazakarlık tutuculuk e, bugün artık başka bir formda da olsa e, devam ediyor olabilir çünkü. Şehrin tam ortasında da bunu yaşıyoruz artık. Yani e, muhafazakarlık, tutuculuk vesaire diyorsak İstanbul'un göbeğinde çarşamba diye bir semt var. Yani illa e, bilmem köyüne gitmeye gerek yok. E, ama işte e, merkez diye şey yaptığımız en büyük metropolün... E, ...hani en büyük geyiktir diye işte bir dolu 11 tane Avrupa ülkesinden daha fazla evet. daha büyük İstanbul falan... Muhabbeti öyle bir yerin içinde tam göbeğinde e, yaşanmaya devam ediliyor e, ve e, her iki tarafta yani Taşra kendi e, ne uzar ne kısalır e, şeyinden e, halinden bir, belli bir ivme ile merkeze doğru e, hareket ediyor e, hem psikolojik olarak hem Birebir mobilite e, açısından ama merkezde e, artık taşrayla e, şeysiz e, eskiden böyle bir çekmeyen telefon ilişkisi vardı merkezde taşra arasında. Yes. Yani gerektiğinde e, gidilir e, bir ilişki kurulur ve e, bir sonraki e, gerektiğine kadar o ilişki kopardı e, ama artık bugün öyle değil. Telefonuyla, televizyonuyla, şu suyla, bu suyla, internetiyle e, kesintisiz bir ilişki söz konusu. Ve bunu tabii ki e, kapitalizm sayesinde e, ya da onun yüzünden nasıl <gülüyor> diyeceksin? E, bu yolla bu ilişki kuruluyor. Ve bu ilişkinin kurulmasını e, ve bu hızda ilerlemesini sağlayan da elbette e, devlet değil kapitalizmin kendisi. E, çünkü devlet hizmet götürmediği henüz hizmet götürmediği yere kapitalizm mal satmaya başladı. Ve bu e, ekonomik ilişki üzerinden devlet de e, oraya hizmet götürmeye zorunda kaldı. Yolunu yaptı, e, elektriğini bağladı vesaire vesaire. Ya bu bir ma i, mamurlaşma hikayesi bir yandan tabi. Mamur ma şey e, Pardon yanlış söyledim. E, gelişme hikayesi. ha yani şey noktasında Şimdi bir yandan senin düşündüğün bu söylediklerinin şey tarafı var ters bir tarafı var şununla ilgili. Taşra ile ilişkilendirilen şeylerden biri geri kalmış orada bir şey olmuyor. İşte kapitalizmin mesela Taşra'da da kapitalizmin olduğunu söylemek yani bir şey bir andan geldi bana. Doğru ama hep bununla eş, eş söylenen laflardan biri bu değildir. Orası sakin, orada bir şey olmaz. Hep aynı yerdedir. Ama, o devri saadet Evet. söyleme o. Evet ama bu... Yani hani... Bunu böyle artık söyleyemeyiz ama bu söylediğin tam da artık modernite noktasında bir anlamı var. Çünkü e, yani işte e, niye bu kadar e, bir yer gelişmiyor dedikten sonra o yeri böyle uzağa koyup aman yazık ilerlemiyor işte aman yazık o orada. Bunlar aslında e, yanında kö kötü negatif şeyleri de getirtiren şeyler ama bunlar böyle e, olmak zorunda değildi. Çünkü yani, e, onun geri kaldığını söylediğin sürece kendinin ileride olduğunu e, ispatlamış e, oluyorsun. Bir nevi oryantalizm şeyinin e, aksını ayna ya tabii. da yani mesela doğa için hiç bunu söyler miyiz? Ya yani doğa da geri kalıyor işte çok geri kaldı. Yani yazık <gülüyor> ya. Bu bu sene de kaç ağaç Bu aralar bu aralar evet yani geri kalıyor. Ha, yani doğa Garibim. için Orası zaten o, o özelliğiyle e, yani taşra olan yerde doğa daha baskındır ki zaten onun geri kalması tırnak içerisinde geri kalma değildir. Eee korumadır yani. Doğanın ritmiyle. Gitmedi o geri e, de kalmaz ya. Yani sen olması. hiç derdit mi o? Kendi kendine zaten e, kendi deviniminde ilerliyor. E, biz ise insan olarak e, orada bir insanı onun içine koyduğumuzda doğaya yakın bir yere bir bir idari örgütlenme ya da bir sosyal örgütlenme olarak orada bulunuyorlar. Doğa, doğaya en yakın, en çok iletişimde olan insanlar olarak. Yazık. Neden? Ya işte yok, taş yok, bina yok, cam yok, plazı yok. Bilmem gelişmeye bakışık bunda. O da şey, çıktığı yumurtayı beğenmeme gibi. hali var. Ve ama öyle işte burada bir şey de oluyor haliyle. Bir romantik bir bakışta var. Ya işte böyle geçmişe dönüp sanki orası bu şey kronolojik bir sıra şeyinde bakıldığında bakıştan bakıldığında orası bizim gidip eski kültür görebileceğimiz bir yer bugün bile şehre gelince yeni bir zaman dilimine bilmem neye geçiyormuş gibi gelişmiş insan modelini görüyoruz sanki. Burada kesinlikle bu moderniteyle oluşmuş yerleşmiş bir şeyce terakkiperver bir <gülüyor> şey var bence. Tahayül var yani. bunun da eleştirilmesi anlamında bence önemli. Evet yani o tahayyül şey... açısından doğru ee, ama işte o devri saadet e, şeyinde e, kıvamında bir e, taşra tanımı klasik anlamıyla taşra tanımı e, yeterince uzun bir süredir geçerli değil diye düşünüyorum. O e, şeyde taşraya bakmak kitabında Tanıl Bora e, şöyle bir e, cümlesi var örneğin. Taşra'yı bozulmamış bir toplumsal kültürel idil olarak tasarlamak artık nostaljik bir iş. Aslında modernliğin girişinden itibaren hep öyleydi şimdi barizleşiyor diyor. Ki işte tam da bu aslında söylemeye çalıştığım şey yani modernite itibariyle e, Taşra ölmeye başladı e, ve bugün artık işte e, neredeyse öldü. Evet tam da demek istediğim biraz bunu nostaljik söylem dediği noktada tam da evet dedim. Do, evet tam da bunu herhalde demek istiyordum dediğim şey buydu o yani. Evet yani çünkü e, coğrafi anlamda bir taşra kalmadı ama taşrasız yaşa, yaşamak e, diye bir şey de e, olmayacak. E, çünkü artık e, bir ruh modu olarak bir halet ruhiye olarak e, taşrayı... Belki konuşmaya başlayacağız artık. Çünkü e, işte bunu daha net e, şey yapabilmek için o yazıda şey e, diye bir terim e, önermiştim. Merkez ve kelimelerinin e, birleşiminden meşra e, diye bir kelime e, önermiştim ve bu e, ne o ne Neo, o. o. E, evet. Hem o hem o. Hı hı. Aynı zamanda. E, bunu yani artık yeni bir faza geçmiş olduğumuzu e, coğrafi anlamda merkez ve taşrayı net bir şekilde söyleyemeyeceğimizi söyleyememekte olduğumuzu e, ama her ikisinin de e, merkezin o, e, e, o eski görünüşte de olsa elit duruşuyla taşranın o eski görünüşte de olsa ya da sözde de olsa geri kalmışlığının her ikisinin de bir ortada erimeye başladığını düşünüyorum. Ama hepimizin içinde artık taşralar ve merkezler var. Ve bu, bu işte hani modern dünya insanının en büyük problemi vardır ya hani yalnızlık. Hı hı. Bu tam da yalnızlığın karşılığı yani neden bu yalnızlık? ...şeyi, takıntısı, hissi... E, ...bu kadar derin... ...ve bu kadar e, belirleyici... ...hale geldi moderniteyle birlikte... ...çünkü... E, ...artık içimizde... E, ...serin bir... ...taşra odası açıldı... ...diye düşünüyorum... ...tam da o yüzden yalnızlığı hissediyoruz... ...tam da... ...sen bunları söylerken... ...güzel oluyor çünkü biraz spontane... E, ...çağrışımlar... Evet. ...yaratıyor bende... Şimdi e, halit ruhiye dediğimiz noktada düşündüğüm e, burada bir e, araz var ya da bir dert var diyelim e, diye düşündüm ve bu da e, sadece e, belki taşra değildi başka bir kavram da olabilirdi taşradan evvel ya da taşra coğrafya açıdan değişiyor ama o kavram ve o ihtiyaç ve o dert daha doğrusu yerinde duruyor o da e, çevreyle merkez arasındaki bizim kendi iç dediğin gibi çevremizle merkezimiz arasındaki ee, uzlaşamama Yani bu da şöyle ee, Biz bence e, Merkezde olmak istiyoruz Çünkü görünmek bilinmek istiyoruz İktidarda olmak istiyoruz yönetmek istiyoruz ee, Bunlar e, Bizim şehirde e, Hızı arıyoruz Çünkü kendimizi daha eyleyen Olarak görüyoruz daha verimli e, Daha işte iş yapan Hatta işte bu ülkenin vergi yükünü biz çekiyoruz Falan denilir Tabii. ya Ama bir yandan da bir tarafla gerçekten durmak isteyen sakinleşmek isteyen ve bu yarıştan cidden yorulan ya aslında e, habire belli aralıklarla işte bu yakın yerlere gitmek isteyen <gülüyor> geçen programda söylediğimiz yakın yerler demek Aslında kaçma yerleri Hani kaçamaklar bilmem yapmak isteyen bir, bir, bir yer bir yanımız var e, bu yine modern insan lafı hep garip serim ama kullanıyoruz modern insan işte ileriye gidecek, hep üstüne ekleyecek, hep üstüne ekleyecek. E ama insandan bu beklentinin birinden, hani bu bir kavramsal olarak konuşuyorum tabi. Bir böyle bir beklentinin olması, senden devamlı bu beklenti var sen sana karşı diyorlar. Yani hep ilerlemeye yönelik bir eylemde bulunman bekleniyor. Taşra ile ilgili hem bu kadar romantik olmamız, hem bu kadar da ona böyle yukarıdan bakmamız. Yukarıdan bakıyoruz çünkü o geride. Evet. Hem romantik çünkü aslında biz de orada olmak isterdik biraz. Yani, i̇şte ...çocukluk anıları gibi, gibi. böyle... O, ...bu resmen hani böyle... E, ...kişinin... E, ş, ...birey psikolojisi noktasında... E, ...kendisini habire böyle... ...bir oraya bir buraya savurduğu... E, ...bir merkezde... ...bir taşrada olması... ...bir gidip bir gelmesi... E, ...hep bu buralarla... ...ve bu, bunun e, boşluklarını... ...doldurmaya çeşitli noktalarda çalışması... ...bunu kimi tü, tüketimle bilmem ne der... ...kimi bir taşra filmini izleyerek bile olabilir... E, buralarda bence bu ihtiyaçları gidermesi de burada anlam taşıyor bir anlam kazanıyor gibi geliyor bana tam Taşra filmi deyince aklıma e, Vaviyen filmi geldi e, Vaviyen filmi aslında e, isminle de kendi e, içeriğiyle de e, tam da meseleyi e, şey yapan özetleyen bir film e, gibi gelir bana e, işte Wavvyan nedir e, iki ucundan da elektrik şeyinin bağlantısının iki ucundan da hem açıp hem kapatabilirsin. Dolayısıyla bir e, senkronizasyon e, hali. Yani merkezde ışığı yaktığın anda taşrada da o ışık yanar. Hı hı. E, yahut e, merkezden o ışığı kapattığın anda taşrada da e, o ışık kapanır. E, bu ilişki artık bugün kurulabildi. Yani bugün merkezde e, işte ikiz kureler yıkıldığı anda Bizim burada da ışıklar söndü, metaforik evet, anlamda. Doğal anlamda evet. Ee, ve ama bunu bunu dediğim gibi işte yapan e, şey değil, ee, devletli toplumun e, kendisi değil, e, kapitalizmin devletli toplumma e, terakki için ilerleyebilmek için yola devam edebilmek için e, yaptırdığı bir şey. E, o yüzden aslında. E, bu işte merkez taşra vesaire e, muhabbeti yaparken e, aslında devletten bahsediyoruz. Bir e, devlet yapılanması içerisinde e, ki toplumlardan oluşan bir dünyada yaşadığımız için merkez ve taşra söz konusu. Devlet öncesi e, şeylerde toplumlarda merkez taşra falan filan diye bir şey yok. Belli ticaret Çünkü, noktaları Evet, Daha yani, bahsediyoruz tabii de. Çünkü yerleşik hayatla ilgili bir şey Merkez evet. Taşra. Yerleştiğin andan itibaren tamam biz buradayız artık e, atın da şurada otlaya dursun demeye başlıyorsun. Talihli orada hem mimari hem e, ve bir sürü açıdan bir sürü evet. e, iktidar sembolleri, yani. iktidarın ve merkezi temsil eden e, bir sürü yapı orada kuruluyor. O zaman da hali diğerleri başka oluyor. Yani, e, dışarı. Dışarı oluyor. Ki Taşra kelimesinin kendisi zaten dışarı. Evet kelimesidir. Evet. Yani dış dışarı kelimesi zamanla taşra haline gelmiştir. O yüzden şeyde Osmanlı dönemindeki kaynaklarda mesela taşra çıkmak hı hı. şeklinde kullanılır. Hani taşraya çıkmak değil taşra çıkmak dışarı çıkmak oraya gönderilmek anlamında kullanılır. Bir burayı kurarsın ve ondan sonra dışarıyı otomatik olarak Tanımlamış olursun. Biz buradayız, buralıyız ve diğerleri ve dışarıdakiler. Evet dış, dışarı, yani içeride olmanın da ama işte benim biraz önce söylediğiminden bağlarsem e, içeride olmanın da yükümlülükleri ve zorlukları var. Tabi. E, dışarıda olmanın da rahatsız edici yanları var. Çünkü dışarıda olan hep içeriye bakıyor. İçeriye de içeri işte Türkiye için dediğimde bu e, merkez medyaya bakıyor. ...hep içeriği izliyor, devamlı oraya bakıyor... Evet. ...orada olmak istiyor... E ...içeride olanın da... ...içeriden çok memnun olduğunu söyleyemiyoruz... ...merkezde olanın... E Çünkü oradan... o da hep izleniyor... Evet o da hep izleniyor... ...zaten tam o izleniyor denildiği noktada da şey böyle metaforu kafamda oluştu... Şimdi ...dışarıda olanın bir ışık... Bir ...kaynağına bakması gibi aslında içerisi... E ...yani merkez... ...ama merkez de öyle aydınlatılmış ki... ...aydınlanma çağı... <gülüyor> geldi aklıma. Öyle aydınlatılmış ki hepimiz de orada göz, göz gözetim... Göz Hem göz gözü görmüyor hem de hepimiz de ay yoka çıkmış durumdayız. Yani çünkü merkezde çok e, şey var. Hepimiz göz önündeyiz evet. bir yandan. Bu da yani çok gölgemiz, kolay değil. değil gölgemiz mi? düşmüyor yani. Sanırım dakika azaldı bakalım. Evet, e, evet. Ben burada bitirmeden evvel direkt alakalı olmasına bir parantez açarak e, şey yani yine bir istatistiğe şey yapacağım. Göz kırpacağım. E, İstanbul ee, özelinde baktım ben biraz e, nüfus yoğunluklarını ne alemdedir diye çünkü hani merkez merkez İstanbul dedik de hani öyle İstanbul'da da bir sürü e, çevre var bir sürü taşra var yani ee, mesela e, biz e, bilmiyorum yani mesela Sultanbeyli'de Sultan Gazi'de ya da Sultanbeyli kendini ne kadar merkez görüyor orada yaşayanlar nasıl ne kadar kendini İstanbul'dayım ben e, şeyini yaşıyor o başka bu söylenir zaten işte e, bir mite dönüşmüştür ya deniz görmemiş insan evet, var yine evet. falan ee, bu noktada hemen bir parantez açıp e, Şey yapacağım bitireceğim Ben e, şöyle bir şeye baktım ee, İstanbul'da e, Daha çok kadınların erkeklere Oranda daha fazla olduğu semtler Niye baktım diye, diyebilirsiniz ama Merak ettim <gülüyor> Bir de şöyle bir şey var Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü Kadıköy, Kartal, Maltepe Şişli, Üsküdar ve bunların hepsi de Görece diğer e, ilçelere göre En gelişmiş ilçeler Ekonomik ...en merkez ve ilçeler. ilçeler... ...ve başka bir ek bilgi de... E, ...dokuz tane ilçe saydım... ...yedisi de CHP almış... E, ...AKP ikisi... ...şimdi bu kadar merkezler... ...ve e, merkezi CHP mi temsil ediyor o zaman dersiniz... ...değil... ...işte AKP'nin hani bu tartışmalarda... ...Taşra'nın yükselişi kavgaları... O ...yapıldı... Anadolu, yapıldı. ...Anadolu... ...Burada bir anlamı da... E, ...olabilir diye düşünüyorum... ...Taşra demişken tam... E, ...yani... Hiç e, bu tesadüf olmamalı herhalde. Ataşehir'in Bakırköy'ün Beşiktaş'ın, Bişişli'nin, Kadıköy gibi en gelişmiş ilçelerde hem kadın nüfusunun erkeğe göre yüksek olması hem CHP tarafından e, buraların kaleleri ve hatta bazılarının sayılması özellikle Beşiktaş ve Kadıköy ki Kadıköy açık ara bu arada. Ve Şişli'nin. Şişli e, Taşra'nın yükselişinin kadın ve kadın çalışmaları noktasında ne gibi acaba bir burada bize şey verir düşünüyorum ipucu verir düşünüyorum belki başka bir programa bunu konuşalım. Evet zaten başka çaremiz kalmadı. Evet. Kuşa döndüğü için programımızın süresi bu haftalıkta sona eriyor. İncelenkültür at gmail.com ve facebook sayfamızı iletişim için hatırlatarak ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.